Adana'da Hz. Ebubekir ile başlayan Malatya'da Sühebi Rumi, Mardin'de Selman'ın Farisi, Kütahya'da Amr bin Yasir ile devam eden 82 il 82 sahabi projesinin 16.sı Muğla Dalaman'da infak kahramanı Ebu Talha bin Sehlin adı Allah'ın anlatılacağı programımızda birlikteyiz. Evet muhterem hocamız uzun yıllardır e, sahabe efendilerimizin hayatları üzerine gayretli çalışmaları var. Ashab-ı kiram efendilerimizin anlaşılıp tanınması noktasında önemli projeleri var. Bu projede bu çalışmanın öbürünün ürün meyvesi. İşte sözü daha fazla uzatmaya gerek kalmadan bizler Ebu Talha bin Sarı Allah'ın hayatlarını anlatması için muhterem hocamız Muhammed Emin Yıldırım hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim.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 Ebu Talha'nın muhacir kardeşi kimdir biliyor musunuz? Darul Erkam desem aklınıza o isim gelir mi? Erkam bin Ebilerkamdır Erkam'dır. Medine'nin bir yiğidine Mekke'de iman davası için evim evindir ya allah diyen o yiğit insanı kardeş kılacak. Kardeş kılındıktan sonra Ümmü Süleyman ve Ebu Talha'nın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 halkaları yüzüne batmış rubai dişleri kırılmış kan revan içerisinde bir avuç Müslüman var etrafında o bir avucun içerisinde Ebu da var öyle bir ok atarak Efendimiz'i savunuyor ki her attığı oktada Ya Resulallah ne olur kendini gösterme boynum boynuma kanım kanına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 sana kazanç getirebilsin Allah yolunda infak edersen inan ki böyledir ondan alacağın sevabı hesap makineler almaz bire yedi yüz ya devamsa hesaplayın bakalım çıkabiliyor musunuz içinden mümkün değil onun hesabı yok onun hesabı akirette öyleyse eğer akıllı tüccar ol neyin varsa ne kadarını verebilirsen